Doktor Hüseyin'i Pakistanlıydı. Yaptığı büyük hizmetlerden dolayı ödül almak için uluslararası bir konferansa gidiyordu Doktor İhşan Hüseyin'i. Uçağa bindi. Ancak havada bir arıza olmuş ve yıldırım çarpması sonucu uçak en yakın havalarına inmek zorunda kalmıştı. Bir sonraki uçak 16 saat sonra kalkacaktı toplantıya muhakkak yetişmem lazım 16 saat bekleyemem diye sinirlenmek bağırdı doktor İlşan Hüseyin Görevler gideceği şehrin 6 saat uzaklıkta olduğunu ve isterse araba kiralayarak gidebileceğini söyledi acele yola çıktı ama aksilik bu seferde yolda şiddetli yağmurdan göz gözü görmek olmuş ve selden dolayı araç gitmez olmuştu Yol kenarında eski bir evin kapısını çalıp hızla içeri girdi doktor. Yaşlı bir kadın içeride oturuyordu. Sıkat ona telefonunu verir misin? Telefon etmem lazım dediğinde yaşlı kadın tebessüm ederek. Görmüyor musun evladın ne telefonu? Burada ne telefon ne de elektrik var. Geç, az dinlen ve az yemek ye, çay iç sonra düşünürsün bu işte adam çaresiz az ısınarak yemek yedi ve çayını yudumlarken yaşlı kadın namaz kılıp uzun uzun dualar etti dikkatle baktığında kadının bir beşiği salladığını ve beşikte küçük bir bebeğin hareketsiz durduğunu gördü kimin bu bebek anacım? hayırdır bu kadar uzun ağlayarak dua ettim hem annesi hem de babasından yetim olan torunudur. Ağır hastalığı var. Bölgedeki hiçbir doktor çaresini bulamadı. Dediler ki İhsan Hüseyin adlı bir doktor var. Çaresi ondadır. Ancak çok uzakta olduğundan birkaç gündür Allah'a dua ediyorum ki Allah bu bebeğin işini kolaylaştırsın. Doktor Hüseyin ağlayarak dedi. Kalk anacığım. Allah senin duanı kabul etti, senin duan yıldırımlar çarptırıp uçağı yere indirdi, seller akıttı ve sonunda beni size ulaştırdı. İnşallah Hüseyin'e benim Allah'ın kullarına böylece istediğini ulaştıracağına kalpten iman ettim ve dedim yollar kapanınca yeri gül yaratan <Gülüyor> Bu bir duanın gücü abi. Gerçekten çok ince bir gücü hakikaten de. Yani şurada, şurada dostuz, kardeşiz. Biz birbirimize arasak bile telefonu açarız öyle değil mi? Birbirimize ihtiyaç hissettiğimiz zaman telefonu dahi açarken sen Allah'a ihtiyaç hissedeceksin, ellerini açacaksın, yakaracaksın, yalvaracaksın ama Allah sana cevap vermeyecek. Böyle bir şey mümkün mü? Allah bizim dualarımıza Miraç abi üç şekilde cevap veriyor. Sen elini açıyorsun, yakarıyorsun. Bir, ya evet der istediğini verir. İki, ya hayır der daha iyisini verir 3- bekle der bekle bekle en iyisini ahirette vereceğim der bir gün evliya Allah'tan bir tane şeyhin tarlasına bakmak için talebesine veriyor tarlasını abi. tabi talebesi bakıyor tarlaya falan bir bakıyor Talebinin kendi tarlası gül gülistan. Dokunduğu yerde çiçek bitmiş, meyve bitmiş. Şeyhin verdiği emanet tarlada hiçbir şey yok, çiçek açmamış. Adam utanıyor ya şimdi şeyine gideceğim ya diyeceğim böyle böyle. Senin tarlada gül bitmedi, benim tarla gül gülistan. Nasıl diyeceğim utanıyor. Neyse şeyin yanına gidiyor, şey diyor ne oldu bizim tarlalar? utanır utancından tarlaları değiştiriyor. Diyor ya şeyin benim tarla kurudu. lakin senin tarla hiç endişe etme, çiçek açtı, gül gülistan oldu deyince. Şeyh dertleniyor. Ne oldu? Acaba ne da Allah ahiretteki nimetimi bu dünyada verdi bana diyor. Adamların duaya bakış açısı farklı Miraç abi. Biz gibi ev, araba, çek, senet buralarda daralmıyor. Bütün meselelere urrevi bir pencereden bakıyorlar sadece ya ve Allah'ın ilgilenmediği hiçbir mesele mevcut değil e bazı duaların anında karşılık bulmuyor ama ayet-i kerimede ne diyor her duaya mümin suresine geçiyor her duaya cevap verilir diyor kabul edilir diyor mu? kabul etmek ayrı şey cevap vermek ayrı şey. yani sen bir dua ettin hemen semada gözüküyor iki tek yani gözüktü görüldü o görülüyor ama cevap vermek ayrı bir şey kabul etmekse ban başka bir şey. İşte onun nimetini inşallah Allah bu dünyadan ziyade ahirette gösterir bize. Bugün nasıl bir dua edelim güzeldir. Duanın neticesi nedir? Sonuç bunları konuşmayacağız bugün. Bugün duanın çok farklı bir versiyonu konuşacağız Seyda abi hazır mısın? Duanın vakti diye bir muhabbet. Tugay abi anahtar kelimeyi tekrarlar mısın? Duanın vakti. Ömer bir tekrarla. Duanın vakti. Bucak oradan bağır gümbür gümbür. Duanın vakti. Duanın vakti. Bugün anahtar kelimemiz bu abi. Neydi oyuncu? Duanın vakti. Yani hikmeti nasıl dua edelim bugün bunları konuşmayacağız. Bugün duanın vakti diye bir anahtar kelimemiz var onu konuşacağız. Mesela yağmur namazı ve duası bir ibadettir. Doğru mu? Evet. Yağmursuzluk. O ibadetin vaktidir. Şimdi cümleye dikkat edin Hacı abi. Yoksa o ibadet ve dua, yağmuru getirmek için değildir. Şimdi bir dakika nasıl? Yağmur kesildi, biz yağmur namazına çıkıyoruz doğru mu? O namaza biz yağmur gelsin diye çıkmıyor muyuz? Burada diyor ki öyle yapamazsın diyor. O dua yağmurun gelmesi için değil diyor. Bak şimdi. Dikkatler bende mi? Turgay burada mısın? Turgay bak şimdi. Sen güneşi tepeye çıkarmak için mi öğle namazı kılarsın? yoksa güneş tepeye çıkınca aa öğle namazının vakti geldi mi dersin Güneş tepeye çıkınca öğle namazının vakti geldi Çok güzel Seyli abi sen güneşi batırmak için mi akşam namazı kılarsın yoksa güneşin battığı zaman aa akşam namazının vakti girdi namaz kıladayım mı dersin Güneş, güneş batınca aa akşam namazının vakti girmiş <gülüyor> dediğim gibi yağmurun kesilmesi Yağmurun gelmesi için edilecek bir dua değildir. Yağmurun kesilmesi o zil sesini duyup işte şimdi yağmurun duasının vakti girdi demektir. Yoksa yağmur yağsın diye dua etsen duanın makbuliyetini bütün bütün götürürsün. O zaman biz evden çıkarken Allah bizi korusun diye ayetel kürsüyü kullanmayacağız. Allah razı olsun diye ayetel kürsü okumanın vakti girdi diyeceğiz. Bizler evimizde bereket şunlar bunlar olsun diye ayetleri kullanmayacağız. Bizler o ayetlere ihtiyaç hissettiğimiz anda Duanın vakti girdi, Allah'ın rızasını şimdi kazanmam lazım diyeceğiz. Madem yağmursuzluk duanın vaktidir, doğru mu? Madem güneş tepedeyken namazın vaktidir, ikindiyken başka namazın, akşamken başka namazın, kuşlukken başka namazın vaktidir. Aynen öyle de. Çekin yazıldı. Ne oldu? Duanın vakti girdi demek eşle aran kötü bir türlü halledemiyorsun elini açıp şunu şöyle bunu böyle yapman için değil senin Allah'a duanın vakti girdiğinin işaretini anlaman lazım birden doktora gittin buralarında bir şey var diye bir gittin doktor kanser çıktın dedi. bu neyin alameti? demek ki kanser duasının vakti girmiş sen başına gelen bütün musibetlerde musibeti defet, bana bunu ver onu beğenmedim bunu yeniden ver diye dua edemezsin başına gelen musibetler demektir ki duanın vakti girdi Miraç abi yağmura böyle bakmış mı İlhan hiç çok ince değil mi bak şimdi cümleye bak eğer sırf o niyet ile olsa yani yağmur gelsin yağmur gelsin diye o dua o ibadet halis olmadığından kabule de layık olmaz başına bir bela geldi düşün borcun altında eziliyorsun açtın elini diyorsun ki aynı yağmurun altında düşün Allah'ın borcunu hallet Allah'ın borcunu hallet makbul oluyor mu dua olmuyor peki borcun gelmesine işaret kardeşim duvarın vakti girdi Cenab-ı Allah seni neden ona düçar etti abi çünkü unutacaksın sen Allah'ı yani giderken sebeplere o kadar boğuluyorsun ki her gün bin bir tane dünya seni çekiyor Cenabı Allah o musibetle kendisine dokundurup hatırlatmasa sen dua vaktini bırak Elini açıp dua bile etmezsin. Benim sahanım yerindeyken ettiğim duayı hatırlıyorum abi. Böyle yani bir elimde telefon, bir elimde böyle Allah'ım verdiğin Ya burada Mevla'ya, burada Leyla'ya o muhabbet yani Allah'ın verdiğini. Ama bir gün bir böbreğim ağrıdı bir gittim doktora. Yaura. Bu bir bir kelime hatim gibi. Yani o kadar ciğerden ediyorsun ki neden Musibetle beraber duanın vaktinin girdiği benim ses tonundan bile belli oluyor. Ya, inceyi görüyorsun değil mi abi? Eğer sırf o niyetine olsa yağmur gelsin diye o dua o ibadet halis olmadığından kabule layık olmaz. Nasıl ki güneşin grubu akşam namazının vaktidir. Hem güneşin hem ayın tutulması küsuf ve hüsuf namazları denilen iki ibadeti mahsusanın Vakitleridir. Biliyorsunuz değil mi abi? Güneşin tutulması, ayın tutulması neye işaret etmiş abi? Vakit geldi diyor ya. Onların namazı var, onların duası var. Allah hiçbir meseleden beri değil ki sana orada kendini hatırlatmasın. Demek orada da hatırlatacak. Tutturan kim abi güneşi? E o zaman bir şey diyor. Zarfı açacaksın, mazrufa bakacaksın. Yani gece ve gündüzün nurani ayetlerinin nikaplanmasıyla bir azamet ilahiyeyi ilana meder olduğundan Cenab-ı Hak kullarını o vakitte bir nevi ibadete davet eder. Yoksa olamaz ay ve güneşin husuf ve kusuplarının inkişafları geçmeleri için değildir. Bir duanın vaktinin girdiğine işarettir. Aynı onun gibi yağmursuzluk dahi yağmur namazının vaktidir. Yağmur gelsin diye kılsam ne diyor emre? Makbul olmuyor. O belaların istilası ve muzır şeylerin tasallutu bazı duaların vaktinin girdiğine mahsus olarıdır ki insan o vakitlerde aczini ancak anlar. Bak şimdi abi, o belalar bize neden giriyor biliyor musun sürekli koyuncu? Şimdi bizler günlük hayatta çok Adzini anlayabilen adamlar değiliz abi Ömer gelsene şöyle bir bak şimdi abi Ramazan Risalesinde bir bölüm geçiyor okuyanlar bilir Cenab-ı Allah bir tane kulu var abi o kul cehennemin dibine atıyor azap veriyor, azap veriyor, azap veriyor sen kimsin ben kimim diyor bütün ekranı kaplanan sen sensin ben benim diyor yani enaniyet söylüyor orada Allah bir daha atıyor abi azaba azap azap azap çıkarıyor sen kimsin ben kimim diyor e sen sensin ben benim diyor Allah'a yine diyor Allah sonra açlıkla sınıyor bak oradaki açlığı genişletin insanın ihtiyacı olduğu aciz olduğu ne varsa ona açlık diyeceksiniz orada Allah aczini hatırlatıcı bir açlıkla sınadıktan sonra çıkarıyor sen kimsin ben kimim diyor sen Rabbimsin ben de senin aciz kulunum diyor yani bir insanın problemi nerede abi? Bizler aczimizi anlamıyoruz. Bak bir bilsek şu her gün kullandığımız kan var ya abi iki vagon günlük pompa yapıyor şu burun var ya burun elimde tuttum. Burunda basınç çok azdır. Niye? Göz yaşı hemen buharlaşabilsin diye. Çünkü basıncın az olduğu yerlerde göz yaşı çok hızlı buharlaşabiliyor. Yani <gülüyor> şimdi bizler aczimizi bir şey yok olmadan almanız biraz zor oluyor. Ne abi ne? Abi? <gülüyor> Kardeşim duanın vakti benim elimle değil. İyi misin? Nasıl bir histi o an? Abi nefes yok ya. Ya bir de senin tükettiğin nefese bakınca yani içerideki düştü benim etkiliyim. Bize göre de bir his oluştu mu içinde Ömer? Abi gerçekten bir şey hissizlik. Çok sıkıntıymış diye. Tabii al, al veremiyorsun abi. Al, <gülüyor> Alı. Alıyorsam <gülüyor> al, al veremiyorsun. <gülüyor> Eyvallah, ben. Allah razı olsun. Geçebilirsin. Abiler, bizler elimizden alınmadan çok adzini hissedebilen tipler değiliz. Yani Ömer gibi o ortamın bütün oksijenini çeken Ömer makinasının Kapatacaksın ağzını. <gülüyor> Ekremi kapattın. <gülüyor> Anladın mı aczin önemini? O dua ve belalar Seyda abi bize neyi gösteriyor? Sen acizsin. Ben Rabbinim, o zaman dua ile bana iletişime geçeceksin diyor. Dua ile niyaz ile kadir mutlakın dergahına iltica eder. Ben şu an içinden dua ediyor musun? <gülüyor> ne diyor? Kadarların olurum. Eğer dua çok edildiği halde belalar defolunmazsa çok dua ediyor mu olur? Ediyor ediyor ediyor. Bela defoluyor mu? Olmuyor. Olmuyor. Denilmeyecek ki dua kabul olmadı, belki denilecek ki duanın vakti diye henüz kaza olmadı. Bak abi, bazılarının duaları çok garip, ışık ısı gibi. Lan adam dua ediyor, ettiği dua anında tutuyor. Hatta öleleri var ya, sakattır yani. Böyle adam ne dese anında olur, kendine mertebe bile veriyorlar yani. problemle gururlanır, eder. Değil mi abi? Ulan ne? Sen tutuyor yani Allah nasıl mahamsam değil mi abi ya? Çirkin öpmemişler kendini namuslu sanmış. Öyle hesap olurdu. Benimkiler çok farklı abi. Benim dualar nedense çok problemli tutuyor abi. Şimdi ben ortaokulu bitirdim Mirac abi. Tamam mı? Lise sınavına girdim. Anadolu Lisesi sınavı. O zaman dört tane Anadolu Lisesi var. Hamza abi bana dediler ki, Mehmet hangi liseye atanmak istiyorsun? Dedim ki, gireceğim liseyi bilmiyorum ama girmeyeceklerimi biliyorum dedim. Düz Lise'ye gidersem Dumlu Pınar'a gitmeyeceğim dedim. Anadolu Lisesi'ne gidersem de MTSO'ya gitmeyeceğim dedim. Yanlış kaydırma tercih yapmışım. Bir ay Dumlu Pınar'da okudum, oradan MTSO'ya geçtim. <gülüyor> <gülüyor> dedim Allah niye bu? Yani çok anladım ne abi? Yani bu kadar da ters tutar mı bir dua ya? Ya şimdi ben ne yapayım? Allah'ım mazlum bir... Ya bizim bazı dualar dualarda hikmetsiz. Bizim deniz var bir tane. Kopkara bir çocuk, Gündüz Feneri gibi. Biliyoruz bu denizi. Geçen Facebook'ta paylaşmış. Böyle sarışın bir bebek Ay ne tatlısın çocuğum olsana Ulan onun çocuğunun olması için sen güneşle evlenmen lazım ya Ha <gülüyor> yani, böyle de hikmetsiz dua Olmaz ki <gülüyor> Şimdi dua mesela Deniz'in dua kabul oldu mu? Olmadı Dünyada olur mu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani, Gel nereye oynasalar olmaz. o kadar söyleyeyim ben Ahirete Çok güzel nereye bırakacak? Ahirette, Ahirette cennete girebilirse Sarı sarı bebişleri olacak İnşallah Eğer cenab Hak Fazıl ve Kerem'iyle belayı refetse, yani senin üzerinden alsa, nurunu ala nur, o vakit dua vakti biter, kaza olur. Demek dua bir sırrı urhudiettir. Yani bela ve musibet geldi mi abi? Demek ki duanın ezan vakti geldi. E bela ve musibet. Bize Allah'la en çok yakınlık kurturacak duaların bir ezan vakti ise bir insan bela ve musibete tamamen şerli bir şey diyemez. Bu yüzden de Allah ne muradınız varsa vermesin. Gönül bu Aga. Hayır-i şerri bilmiyor ondan sonra. Allah razı için el Fatih. Bu video birilerinin paylaşmasıyla sizlere ulaştı. Daha fazla insana ulaşabilmesi için siz de paylaşın.